İnkar edenler Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk.